Allah'ın İnsanların kalbi hakkın aynasıdır. Kal mirad haktır. Allah en günahkar kulunun dahi kalbine günde yetmiş bin defa nazar eder. Bu kesetten kinaye. Fakat kalbin mirat olması için yedi sıfattan kalbin soyunması lazım gelir. Bir, kinden. Kin olmayacak müminin kalbinde. Artık gezit böyle yaptı, maviye şöyle yaptı diye kin olmayacak. Kin oldu mu din olmaz. Bunu bize talim eden İmam-ı Ali'dir, keramallâh-ı Bir adam bir adamı sever sevmez ayrı. İmam-ı Ali ve ı sormuş Peygamber. Demişse gitkinâm-ı Fahri de, iyi dinleyiniz. ''Ya Resulallah Ali için çok seviyorsun?'' demişler i̇mam Ali yi. Resulullah i̇mam Ali Ali'yi çok severdi, Esedullah çünkü Allah'ın aslanı. O meclise i̇mam Ali yokmuş. Git der bilal Habeşi'ye, i̇mam Ali çağır gel. Hazreti Bilal-i Habeşi'ye İmam-ı çağırmaya Resulullah sorar eshaba ''Size bir kimse bir alık yapsa ne yaparsınız? İyilik ederiz ya Resulallah hepsi birden tamam.'' Sonra tekrar sorar, gene aynı adam kötülük yapsa size ne yapar? İyilik yaparız ya Resulallah. Sonra gene aynı adam size kötülük yapsa ne yaparsınız? İyilik yaparız ya Resulallah. Sonra aynı adam gene size kötülük yaparsa ne yaparsınız? Hepsi başına şahidler. Yani mukabele ederiz diyorlar. O arada İmam Ali içeri girdi. Ya Ali sana bir kimseye kötülük yaparsa sen ne yaparsın? İyilik yaparım ya Resulallah. Sonra aynı adam gene kötülük yaparsa gene iyilik yaparım ya Resulallah. Sonra aynı adam gene kötülük yaparsa gene iyilik yaparım ilave etti. Kıyamet gününe kadar bana atelalık yaparak velilik yaparım. Dünde sahabe işte Ali'yi bunun için seviyorum dedi Fahr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hastalının kalbinde zerre kadar cin adalet yoktu. Nur gibi parlak bir kalp Allah Resulü Muhammed'in nuruyla bir nur. Bir nur idi. Ene Ali'nin nuru vahid. Ene seyidül alem Enta Seyyidü'l-alem. Biz İmam Ali'yi sevenleri severiz, sevmeyenleri sevmeyiz. Ama dilimizi kirletmeyiz onlarla. Lüzum yok böyle şeylere. Gelmiş geçmiş tarih. Bugün sen kendi Yezid'ine bak. Sen bir Hüseyin'sin, senin Yezid'in var karşıda. Sen ona aş. Hüseyin yezidini uğramış gitmiş. Yezid'de Allah onun cezasını vermiş. Hüseyin de makam ailesini bulmuştur. Bugün sen Hüseyin'sin. Sen Tahra-i bulunuyorsun. Sana Yezid'in su vermiyor. Suyu senden men ediyor. Sen Yezid'ini görsene. Sonra senin en büyük yezidin nefsindir. Ondan büyük yezid olmaz. Nefsini ıslah edeceksin göre, Şu şahane yapmış mı? Böyle gitmiş mi? Bunların lüzumu yok İslam arasından ifade. Seven sever, sevmeyen sevmez. Vaciba din yerden değil sevmek, sevmemek. E de hükmü yok bunun. Ya adam Hazreti Ali'yi çok sever, Eba az sever. Eba çok sever, Ali'yi az ondan sever. Bunların hiç Ahmet'te yeri yoktur. Allah'a tevhid evvela. La ilahe illallah. Sonra bahdet. Muhammed hürmetine Muhammed'i seveleri seveceksin. Bitti o kadar. Kim olursa olsun. Kim Muhammed'i seviyorsa, sana senarlık da yapsa, Muhammed'e muhabbetin varsa, Muhammed'den ötürü onu seveceksin. Öyle söylüyor filan. Hazreti Abdülkadir. Öyle söylüyor Hamed'in Rufai. Bunlar İlm-i Reddün'ün Resulullah'ta olan İlm-i Sultan olan Resulullah'ın varisi. Yezidini diyeceksin evvela. Kendi yezidini. Nefsin yezidi evvela yedi sıfat var. Bu sıfatlar tatil olmayıca bir adam adam olmaz. Bir. kim? Çinci adamda din yoktu. Al sana bir daha. Önderimiz olur, halde haber vereyim. Keram Allah O sabah kalktı İmam Ali. O gün adres alıyordu. Cariye döküyordu. Mübarek boyunun elini vurduğu vakitte güldü. Cariye sordu. Ya İmam niçin gülüyorsun? Dedi ki yakın zamanda benim sakalım kara boyanacak. Çok yakın zaman. O gün çıktı mescide gidiyordu. Kazlar İmam Ali'nin nükesler. Gene tebessüm buyurdu. Gitme diyorlardı. Hayvanlar bile. Allah Allah. Ama burada bir incelik var ama. Acaba şehadetten mi? Şehadetten mi vardı İmam Ali'ye? Hayır. Kazların bile İmam Ali'nin şehadetinden haber vardı yani. Allah onlara ilham etmişti hayvana. Allah. O manaya yoksa onu menetmek, şehadetle değil. İmam Ali'nin faziletini beyazınlığındaydı bu. Geldi mescide. Bir zalim el ona beklediği makamı, bir zalim el ona beklediği makamı tevdi etti. Nedir durum makam? En yüce makam şahadet makamı İslam'da. Herkes kaldıramaz. Haldi Bülit ileri söylüyor. Bunca harba girdim. Vücudumun bir yerinde zerre kadar sağlam yer kalmadı. Maalesef Allah bana şehadet nasip etmedi. Kadınlar gibi yatağımda ölüyorum diyor. İmam-ı Ali'nü bekliyordu zaten. Ebedi saadet bekliyor, ebedi şahid bekliyordu. Çünkü onun üstadı şehit olmuştu ki o Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve makam alamazdı. Elbette ki üstadının makamına özelmişti. O libası o da giyecek. O mevkiyi o da ihraz edecekti o rütbeyi. Ebubaker Risid de kaşit olmuştu Radiyallahu ahu. Zehirlemişlerdi mesmume. Ömer de şehit olmuştu Radiyallahu ahu. Osman da şehit olmuş Kanı Feseyyevki Kehfullah'ın üzerine düşmüştü. Kur'an okuyordu der misin? Öyle olmuştu. Tarihler kul görüşüdür Müslümanlar. Bu sözüme dikkat edin şimdi yani yeniden mühim şey. Tarihler kul görüşüdür, Kur'an Allah görüşüdür. Zamanın da bulunan tarihler de oluyor. Gören için, görmeyen için bir şey yok. Tarih hicretin 142. senesinde yazılmıştır İslam tarihi. Osman da şehit olmuştu. Deril Mesutullah, o da şehit oldu. Gelelim Hüseyne. Allah. Bu ümmet tarafından, bu asi ümmet tarafından Sahra-i Kerbelada koyun boğazını gibi boğazlandı. Ve boğazlayan zalime demişti ki: "İmam Hüseyin, bu kadar ehlibeyt'ime zulmettiniz. Biz madeni mürüvetiz. Biz Muhammed'in etiziz." Bunca yaptığınız eza faiz ceza alacağım. Bir yudum su ver evlatlarıma, çocuklarıma. Onu dahi vermemişlerdi. Ve o hain demişti ki yer ve semabaz suyla da olsa ya Hüseyin bir katra vermeyeceğim. Hüseyin ne cevap verdi biliyor musunuz? Sen beni burada sulamadın. Yarın yavru kıyamette kevserden ben su vereceğim dedi. Fenalığa karşı fenalık yapar. Onlar ne farkı eder acaba? Eşek seni tepmiş. Sen de eşeği tepmişsin. Ne farkın var? Köpek seni ısırmış. Sen köpeği ısırmışsın. Ne farkın var soruyorum sana. İnsanlık kötülüğe iyilik etmektir, taş etmek ekmek atmaktır, kötü söyleyene tatlı söylemektir. Söğene dilsiz gerek, vurana elsiz gerek, devriş gönülsüz gerek, sen devriş alamazsın. Eline geleni yersin, diline geleni dersin. böyle devrişin geri dursun, sen devriş alamazsın. Ben söylemiyorum, vuru söylüyorum. Taş atana ekmek, bak böyle olur işte. Ahmet i̇bn Hanbel'i dövdürüyorlardı. Kur'an mahluku, gayrı mahluku diye. Ahmet i̇bn Hanbel, İmam, imamı değil, Mesel imamı. Her kancıyı yi işte, hakkın helal olsun. Halifeye karşı emretmişti. Öyle isteği kadar öleceksiniz. İmam-ı da sopaltı can vermişti. Her vurdukça hakkın helal olsun. Dediler ki, ya imam bu zalim senin hayatına kastetti. Sen buna hak diyorsun. Ne yapabilirim? Peygamberin amcasının olur dedi. Öldürebilir de, dövebilir de mahvedebilir de. Onlara karşı bizim boynumuz büyük dedi, hakkı ne olsun. Böyle olacak Muhammed E.S. Evet gelelim. Bak dinle İmam Ali'yi. Namazda onu vurdular. İmam-ı Hasan ı da zehirlediler. İmam-ı Azam can verdi. İmam Malik öyle, İmam-ı Ahmet İmri Hanbel öyle. Birinin kafasına cemir kazık çaktılar. 12 imam da öyle, 14 Masum da öyle. Kolay iş değil, hak yolunda yürümek. Her kişinin işi değil, her kişinin işi o. Biz yapamayız. Bizde iş yok. Ayağına tiken bassan, 99 doktora bir acayatıyorsun. Yani ama tiken battı ya, ağırdı diye. Bilmiyor musun tikenin haktan olduğunu? Niye sabretmiyorsun? Onlar biliyorlar nereden geldiğini. Namazda vurdu Huzur Rabbeli Alemin'de. Zaten İmam Ali Huzur'daydı ya. Getirdiler, döndü çocuklarına karşı. Yani İmam Hasan'a, Şeyh Kişas Ağabeyi, İmam Hüseyin'e ve Muhammed Hanefi oradaydı. Dedi ki, evlatlarım, bu adam bana kılıç vurdu, getirin benim huzuruma bunu. Dedi ki, Cenab-ı İmam Ali, ben senin canına mı, malına mı, iffetine mi iliştim, niye bana bu kılıcı vurdun dedi. Bunu söylemekte gaye, Ümmet-i ininde de Hazreti Ali'nin böyle bir şey yapmadığını beyan içindir. Belki düşmanların kafasına belki bir şey gelebilirdi. Ona ilişti malına, canına diye. Haşa ya İmam, ne malına, ne canıma, ne namusuma iliştim ben. Ben senden kerem gördüm. Niye bana bunu? El hükmü lillah. Hüküm Allah'ın. Sözün, hak niyetin batılı. Götürün bunu hapishaneye. Gidiyoruz. Götürdüler hapishaneye. Döndü çocuklarına karşı. Dedi ki evlatlarım, bu zatın vurduğu kılıçla Allah bana şahat-ı kılarsa siz ahkam-ı ilahinin yerine gelmesi için, Kitab-ı Kerim'in ahkam-ı ilahinin yerine gelmesi için bu adamı, o bana bir kılıç vurdu. Buna bir kılıç vuruna, iki kılıç vurmayınız. O bana bir kılıç vurdu. İki kılıç vurduğun vakit zalim olursun çünkü. Sana tiske vurana sen tokat vursan zalimsin. Sana yumruğu arkana vurana sen yüzüne vursan zalimsin. İslam'da böyle. Binaenazalik o bana bir kılıç vurdu. Ben bunun kılıca şehri vurursam ahkam ilahi yerine gelsin Allah'ın emri buna bir kılıç vur. Bir kılıçtan fazla vurmayınız. Bir kılıçla. Ama ben iyi olursam onun hakkındaki muamele benim şahsı ayettir. Öteki umuma. Hukuan ne o? Hak yerini bulacak. Ama iyi olursan, ona hakkında muamele benimdir. Sakın ha, bence Cediniz Muhammed aleyhissalatu vesselamla çiçittim. Bir köpek iyi kudursa, onu eza ve cefa ile öldürmeyiniz buyurdu. Öldürün ama, katıldın ama eza cefa edilmez. İmam Aliye süt getirdiler, zehirli kılıç çünkü süt getirdi. Hazreti İmam sütü içmedi. İyi dinle İmam Aliye. Zindanda bir garip var dedi. Zindanda bir garip var. Zindan garibi var. Kimsesiz. Kim o? Ya ima? Benim katilim. Beni katetmek isteyen zat. Şimdi buna herkes düşman. Emir-i mümine vurdu diye. Var mı dostu hiç kimse kalmadı. Ama onun dostu benim götürüm usta ona verin. O karnım doyursun. İmamhani bu. Bekala değil. Tokada karşı yumruk vursun, küfretsin. Sen de karşı terp etsin. ala değil. Esedullah bu. Ya yani ne Götürdüler sütü. O zalim içmedi. Bunun içine siz zehir koymuşsunuz beni zehirlemek istiyorsunuz dedi. İçmeyince getirdiler İmam Ali'ye dediler ya İmam yedinle. O zalim sütü içmiyor. Neden? İçine zehir koymuşsunuz diyor. Ya vah vah vah vah İmam Ali vah vah benim gibi vah vah değil. Yüreğinden söyledi ve bu mübarek gözlerinden yaş döktü. Vah vah vah. Bana niye suizan etti? Biz Ehl-i Beyti Muhammed değil miyiz? Biz suizan olur mu hiç? ...o adiliği, o denağı da biz icra eder miyiz, yapar mıyız? Eğer gönderdiğim bana Hüsniye de o sütü içseydi... ...yarın yavrumu kıyamette ayağımı cennetin kapısına koyar... ...evvela katilin i̇bn cennete sokar... ...sonra kendim girerdim dedi. Allah. Ali bu, Ali bu... ...Esadullah bu, ilim şehrinin kapısı bu... ...senin de değil... ...aklının maderasında İmam Ali büyüklüğü, aklın maderasında... Fatih'in akıl sahibi birer toplansalar, akıllarını bile cemezseler, İmam-ı Ali'nin faziletini ölçemezler. Kıymetini bilmeler halak oldular. Kıymetini bilmeler de Ali ve Sultan oldular. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden haber vereyim mi? Bizim adedimiz budur. Allah bana bu sıfatı giydirmiştir. Resulullah'ın sözü. Beni terk edeni ben terk etmem. Beni mahrum edeni ben mahrum etmem. Bana zulmederi ben affederim buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin bu olacak sıfatı Muhammediye bağlısı olmayan insan, insan olmaz. İnsan gelir, ahirete hayvan gider. İlle sıfatı Muhammediyetle bir mütasib olacak. Ahlak-ı Resulullah ile mütehallik bulunmazsa, surete insan gelir, hakikaten hayvan gider. Ya Rabbi bizi buradan boş çevirme. Bizi Resul-ü hürmetine, Habibine ve Ehl-i Beyti Mustafa'na bağışla. İnsanımızdan, düşünmeyerek söylediğimiz sözlerden dolayı bizi yevmi kıyameti muahaze etme. Üst niyetimize bağışla Ya Rabbi. Allâhu yetilâ dar-i selâmle yehdirme inşââ vilâ salât-ı